Kasas suresi Mekke'den nazil olmuş olup 88 ayettir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasının Kur'an-ı Kerim'de en tafsilatlı anlatıldığı bir sure olması itibariyle El Kasas adını almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tasmim İşte şunlar gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir. İnanacak kimseler için sana Musa ile Firavun'un arasında geçen olayların bir kısmını gerçeğe tam uygun olarak anlatacağız. Doğrusu Firavun ülkesinde, Mısır'da zorbalık yaptı. Büyüklük tasladı. Halkını çeşitli fırkalara ayırdı. Onlardan bir topluluğu erkek evlatlarını kesmek, kız evlatlarını ise